FENİÇKA LU ANDREAS SALOME Seslendiren Dilşat Tugay Özden Aylardan Eylül'dü. Paris'te yaşamın en dingin dönemiydi. Seçkin tabaka deniz kıyılarındaydı. Yabancılarsa borcu sıcaklardan kaçmıştı. Buna rağmen akşamları bulvarlar öylesine kalabalık oluyordu ki herhangi başka bir şehrin yüksek sezonunu aratmazdı. Max Werner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 Her yeni saldırıda diğerlerinin hain kahkahalarına coşkuyla katılıyordu. Çok geçmeden kahkahalar diğer masalara da sirayet etti. Süslenip püslenmiş, çakır keyif erkeklerin yanında oturan diğer kadınlar da aşağılanan hemcinslerini bir rakibin zarar görmesinden duydukları sevinçle hırpalamaya başladılar. Kaba sesleri mekanın tütün dumanıyla, insanların gaz lambalarının ve içkilerin kokusuyla ağırlaşmış,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 Göz yaşları iri damlalar halinde yuvarlanıyor, dudakları elinde olmadan büzülüyordu. Feya ile aralarında geçen uzun ve garip bakışmanın sonunda o ağlayan yüzün ifadesi değişti. Sanki Feya'nın gözlerinden bir yardım, bir okşayış, bir destek, bu hırpalanmış yaratığın yalnızlığını gideren bir şeyler ışınlanır gibiydi. Kızın yüzündeki ifadenin değişimi masadan açıkça izlenebiliyordu.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 öylesine iffetli görünmek istemesine rağmen, gizemli bir biçimde kendini ele veren, ateşli renklerle tuhaf bir esrime yaratan çiçeklerle sarmalanmış, bir geç Rafael dönemi figürünün, stilize edilmiş sadeliğini, ruhsallığını ve inceliğini mi hatırlatıyordu? Her halükarda, Venya'dan yayılan heyecan verici bir şeyler ona kadar ulaşıyor,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 Öneri hep bir ağızdan esnemelerle reddedildi. Ayrıca ortalıkta hiç araba da görünmüyordu. Sonunda evlere yürüyerek dönülmesine karar verildi. Beylerden her biri hanımlardan birine eşlik edecekti. Ve Max Werner kendi payına Fenya'nın düşmesini sağladı. Artık güneş sabah sesinin arasından süzülerek, Paris'i sen kıyıları üzerindeki nemli havanın yarattığı enfes bir kızıllıkla sarmaya başlamıştı.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 bu odada bir yabancı ile birlikte bulması için mi garsonu çağıracaktı? Aşağıya avluya atlaması da söz konusu değildi. Hayret oğlu gözlerini derin bir korkuyla koca koca açarak şimdi ne olacağını sorar gibi erkeğe baktı. Bir an için çaresizce bir yardım arama duygusu ormanda yolunu kaybetmiş bir çocukmuşçasına tüm bedenini sardı. Fakat sadece bir an için.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 Uykusu açılmamış bir fırıncı çırağı hızla geçtiler. Bir sebze arabası takırdayarak yol boyunca ilerledi. Fenya oturduğu yerde uyuklayan arabacıyı uyandırıp faytona atlayamadan Max Warner ve köpek peşinden yetiştiler. Hayvan aralarına girmiş büyük bir heyecanla havlıyordu. Ne olur beni dinleyin dedi Max Warner nefes nefese Fenya'nın tentenin altına girmesine yardım ederken. Beni dinleyin yüzüme bakın. Hayır hayır bakmayın diye düzeltti. Sonradan aklına görünüşünün dağınıklığı ve şapkasız hali gelince. Kendi deliliğim, budalılığım yüzünden aklımın başımdan gittiğini görüyorsunuz ama. Beni bağışladığınızı söyleyin. Bana tek bir kelime söyleyin. Böyle gitmeyin. Max Warner ne söylediğini artık iyice şaşırmıştı. Arabacı zar zor yerinden inmiş, atının yem kovasını çıkarmış, şimdi düşünceli bir halde,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 Siz tanıdığım ilk kendini bilmeyen, Benya kırıcı olmaktan kendisi de korkmuş gibi sözünü yarıda keserek konuşmasını noktaladı. Bu arada arabacı yerine çıkmıştı. At harekete geçti. Benya kızararak Tenten'in gölgesine çekilirken Python kızı hızla oradan uzaklaştırdı. Kaldırımda tek başına kalan Max Werner, yüzünde kederli bir ifadeyle elini mekanik bir hareketle başına götürerek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 Hareketlerinde daha önce sahip olmadığı yumuşak, okşayıcı bir şeyler vardı. Ve bunlar kıza uyumlu bir güzellik veriyordu. Fenya beklenmedik biçimde güzelleşmişti. Evet, daha güzeldi. Ama Max Warner'ın üstünde artık o eski tedirgin edici çekim gücü yoktu. İlk tanıştıklarında Fenya'da onca huzursuzlukla aramış olduğu kadınsılık,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 Sonra ikisi de anısı artık iyice solmuş ve pek kısa sürmüş Paris romanslarını konuşup gülüştüler. Düğün yemeğinde Fenya onun yanına oturdu. Hatta diğer pek çok çiftle birlikte hiçbir zaman bağlı kalınmasa da kardeşliğe bile içtiler. Fenya'nın protestan nikahını izleyen Yunan-Katolik tarzı nikahın ayrıntılarını ve anlatımını anlatmaya çabalarken gösterdiği derin ciddiyet,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 Ne var ki o zaman da biçim özü tam olarak yansıtmıyor. Yani bu sefer de payına düşen güzellikten ve törensellikten yoksun kalıyor. Belki de bu yüzden çok daha havaice evlenebileceğinizi düşünüyorum. Oysa biz, biz evlenmeden önce dizlerimizin üstüne çökeriz. Sanki tam aksi bir şeyi yapmak ve kişisel has haklarımızdan ömür boyu vazgeçerek manastıra girmek istermiş gibi.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 bu kentte görmek istediği şeyler vardı. Henya ileride eğitim alanında çalışmak için rahatça hazırlıklarını yapmak üzere Nevski bulvarında mobilyalı bir oda kiraladı. Max Werner'ı da hemen annesinin artık hayatta olmayan kız kardeşlerinden birinin kocası olan Petersburg'daki tek akrabasının yanına götürdü. Çünkü evde Almanca konuşuluyordu ve Almanlara ilgi duyuyorlardı. Baltık aristokrasisinden olan bu enişte Rus donanmasında amiraldi ve üç kızıyla birlikte son derece konuksever bir yaşam sürüyordu. Ancak Max Werner onlarda kaldığı ilk günlerde zamanın çoğunu başkenti tanımakla geçirdi. Bir keresinde Ermitaj'ın sanat galerilerinde sınırlı kış ışığının izin verdiği ölçüde uzun saatler geçirdikten sonra uzun bir yürüyüş yapma ihtiyacı duydu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 Genel görünümde insanı rahatsız eden hiçbir gürültü, hiçbir aşırı renk yoktu. Aksine yumuşak ve mesafeli bir zarafet hissediliyordu. Kızakların neredeyse hiç ses çıkarmadan peş peşe geçişi, küklere sarınmış hanımların aynı tipteki koyu renk giysileri içinde ağır ağır, telaşsız, neredeyse törensel hareketlerle geçip gidişleri ve insana dünyanın orada sona erdiği duygusunu veren karlara gömülmüş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 kristal berraklıktaki soğuk havada uzaklardan gelen bir şarkı gibi, yumuşak ve ince eriyip gidiyordu. Peña, Kazan Katedrali'nin karşısındaki aydınlık bir vitrenin önünde durup kalmıştı. Kürk şapkasının üstündeki şalı geri itmiş, sağ Pasetti'nin vitrenindeki ürünleri inceliyordu. En önde, Larmantov'un iblisi için yapılmış vasat ama çok popüler olan üç illüstrasyon duruyordu.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 Öncelikle de alt üst oluşa. Kız başını iki yana salladı. ''Ben böyle görmüyorum. Yoksa insanın aşkla kavuşabileceği en değerli şeyin yitip gideceğini düşünüyorum. Aşkın size verebileceği en değerli şey nedir peki?'' diye gülümseyerek sordu genç adam. Fenya o sırada amirallik sarayına girerek yüzünü onun bakışlarından kaçırmış oldu. Sonra alçak sesle ''Huzur'' diye yanıtladı. Max Werner kuşku içinde huzur diye düşünerek kızı izledi ve Amiral Baron Mihail Ravenius'un yan kanatlarından birinde ikamet ettiği altın rengi ışıltılar saçan görkemli binaya girdi. İrmgard'dan böyle bir yanıt alması zordu. Rus kızları daha mı ağırdı yoksa daha mı yavandılar? Yoksa Fenya'nın bu konuya yaklaşımı bir körün renklerden söz etmesi gibi miydi?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 Sevgili çocuğum, epey huzursuz olduğumu görüyorsundur. Sana bu konuyu açıp açmamakta kararsızlık çekiyorum hakikaten. Fakat Bay Werner de buradayken bu fırsattan yararlanmak istiyorum. Belki o bir öneri getirecektir. Oturduğu koltuğa rahatça yerleşmiş olan Fenya, ayaklarını uzun ince burnunun patilerine yaslamış, önünde yatarak hafif hafif kuyruğunu sağlayan Rusalka'ya, gümüş tüylü sırtına dayamıştı.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 Durum giderek ilginçleşiyor diyerek ayağa kalktı Max Werner. Acaba bu işin sonunda Fenya için bir Sibirya ejderhasına karşı savaş açmam mı gerekecek? Fakat Misha enişte bu şakacı yaklaşıma katılmadı. Yüzü az önceki resmi ve kaygılı ifadesini korudu. Sizden durumu ciddiye almanızı rica ediyorum dedi ellerini koltuğunun kenarına yaslayarak. Fenya sen de köpekle oynamayı bırak.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 İki kumval örgü halinde bir çelenk gibi başının etrafına sararak topluyordu. Pişiler genç adamı, Penya'nın biraz zorlama duruşunu daha gevşek ve edilgin hayal etmeye zorladı. Kızın başının giderek eğilip ağır perdenin koyu kırmızı yansımaları arasında dömüldüğünü, sırtının eğildiğini, omuzlarının yumuşak, kaygan bir duruş kazandığını, sonunda tüm bedeninin kendini bıraktığını, yüzünü perdeye gömülüp ağladığını görür gibi oldu. Bu istem dışı bir hayaldi fakat nedeni ruhsal izlenimler veya tahminler değil, adeta bu şekilde buluşmak isteyen çizgilerde saklı olan ve tüm gerçekliği inatla çarpıdan görsel bir dürtüydü. Ne var ki bu hayali görüntü neredeyse ruhsal bir etki aslında Penya’nın onda yarattığı çelişik büyülenme duygusundan bir şeyler yayıyordu. Max Werner acımaya başlayan gözlerini ovuşturdu. Asa bileşmişti. O sırada Nadyoçka aldığı sıkı terbiye ile içine işlemiş olan konukları bir şekilde oyalamanın yakışık alacağı bilinciyle sessizliğin içine şunları söyledi. Bu akşam dışarıda hava muhteşem olmalı. Henya hemen ondan yana döndü. Fark etmeden hala iki yana açık tuttuğu elleriyle, Perdeyi iki ağır kanat gibi aralamaya devam ederken o haliyle kaygısız bir sağlık ve taşkın bir sevinç timsali gibiydi. Neşeyle bağırdı. Lütfen Misha işte Büyük bir Troy alalım ve kızak kaymaya gidelim. Max Warner'ın Petersburg'a indiğinde yerleştiği Hotel Paris o sırada kısmi bir tadilattan geçmekteydi. Bu nedenle...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 Aleksandr Nevski manastırı arasında yer alan bu cansız bölümünü birkaç gün önce ilgiyle incelemişti. Akşamın o saatinde tümden ıssızlaşmış olan bu bölgede, manastıra 20 dakikalık bir mesafede kaldırımın kenarında şıngırdayan çanlarıyla 3 atlı kızak duruyordu. Bir çift kızağa binmek üzereydi. Erkek uzun boylu, zarif yapılıydı. Üzerine oturan kısa bir kürk giymişti. Fenya'yı andıran kadının yakası, manşonu ve şapkası kunduz Türkündendi. Kadın kızağa binerken Max Werner'a sırtını döndü. Genç adam o bölgede çok ölgün yanan sokak lambalarının ışığında hızla gözden kaybolan profilini çok kısa bir an için gördü. Ama yine de bu Fenya olmalıydı. Bundan kuşkusu yoktu. Hatta o kadar emindi ki adımlarını yavaşlatmaya, ona seslenmeye,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 Özel bir kurnazlık yakalamaya meyletmiş etmiş olduğu gibi, şimdi de sanki bu fenyanın tipik özelliği ve imzasıymış gibi onda saf bir masumiyet görmeye mail ediyordu. Peki niçin? Niçin her iki durumda da kızın doğasını daracık bir kalıba sıkıştırıp böylesine katı bir çerçevenin içine hapsetmeye kalkıştım diye kendi kendine sordu. Kadınları salt insani zenginlikleri içinde kavramanın.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 Almanca'nınsa tek kelimesini anlamazdı. Penya'nın küçük bir yatak odasına bağlanan yaşam alanının koridordan özel bir girişi vardı. Penceresi Rusya'da hep aynı tutulan oda sıcaklığında ve çok güzel yetişen yeşil yapraklı bitkilerle kaplıydı. Max Werner içeri girdiğinde Penya pencerenin yanında elindeki dikişe eğilmiş oturuyordu. Başını kaldırıp ona bakarak içtenlikle elini uzattı. Gelmeniz ne güzel. Şöyle oturun. Dün akşam eniştemlerde buluşuruz diye unmuştum. Oturun lütfen. Sigara içmek ister misiniz? Max Werner, siz dün akşam eniştenizde miydiniz? Uzun süre kaldınız mı? diye sorarken merakını gizlemeyi pek de beceremediği için aceleyle şöyle devam etti. E, o dedikodu hikayesinden sonra enişteniz sakinleşmiş miydi? Çaya kadar kaldım.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 Merdivenden çıkarken bir Arap bakışlarını yukarı çevirdiğinde şalına sarınmış bir hanımın aşağıya inmekte olduğunu gördü. Duruşundan ve hareketlerinden onu anında tanıdı. Fenyay'dı. Kızı zorda bıraktığı korkusuyla resmen eli ayağı kesildi. Daha sonra merdivende safça ve bir yabancı gibi kızın yanından geçmeye çalışırken yüzüne yerleşen bu ilk ani şaşkınlık ifadesini değiştirmeyi başaramadı.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 Bakışları kızın çığlığını başka duyan var mı diye merdiveni araştırdı. Sonra aralamış olduğu oda kapısını açarak Fenya'yı olabildiğince hızla içeri aldı. Çünkü alt kattan sesler duyulmuştu. Tatar komilerden biri yabancı konukları yukarı çıkarıyordu. Sevgili Fenichka diye aklı başından gitmiş gibi bırıldandı ve gerginlik içinde koridora kulak kabarttı.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 En ya mendilini yüzünden çekip kızarmış ıslak gözleriyle ona baktı. ''Sizin burada kaldığınızı nereden bilebilirdim?'' diye hala gözyaşlarının boğduğu sesiyle konuştu. ''Siz otelde Paris'teydiniz. Yoksa ben... Yoksa...'' derken tıkandı ve ne söyleyeceğini şaşırdı. ''Evet, artık burada kaldığımız size zamanında söylememem korkunç bir budalalıktı. Fakat diğer yandan bilemezdim ki siz burada...'' diye mırıldanarak alçak sesle devam etti Max Warner. Neyse ne fark eder ki? Size bir kızak buldurayım mı? Gitmek üzere miydiniz? Fenya ayağı fırladı ve gözyaşlarıyla ıslanmış yüzüne kan hücum etti. Yüzü ifadesi öfkeli ve neredeyse vahşi bir görünüm aldı. Beni dinleyin diye kararlı bir sesle bağırdı.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 diye kızı o hoş ruh halinde tutmaya çabalayarak onayladı. Büyük kuranlar geliştiriyoruz. Ruhen uyumlu olmak istiyoruz. Her şeyi kılık kırk yararcasına sınamak istiyoruz. Ama sonunda başka hiçbir işarete bakmadan anın bahsettikleriyle seçiyoruz birbirimizi. Fakat bu zaten en derin işaret diye hayretle bağırdı Fenya. Zaten en büyük yanılgı ruhun, zihnin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 Bunları canını dişine takarak edindiği bir yaşam bilgisi gibi aktarıyordu ve gurur duyuyordu. Bilmece gibi bir kızsınız siz Fenya, dedi Max Warner. Ve ben, ben sizin soğuk olduğunuzu düşünmüştüm veya en azından gerçek bir esrimeye açık olmadığınızı, İnsan erkeklerle yıllarca bir arada olup, birlikte okuyup da yani böyle durumlarda olağan olan bir yöne geçmiyorsa… Olağan mı?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 Kız başını salladı. Evet, ne olursa olsun önemli değil. Böyle eziyet içinde daha fazla yaşayamam. Kaygısızca yaşamalıyım ya da hiç. Bu yüzden gizlilik benim doğama öylesine aykırı ki. Şimdi en azından sizinle açıkça konuşabildiğim için içim rahat. Fakat bana eşlik etmemenizi rica edeceğim. Aşağıdaki kapı görevlisi kızağa binmeme yardımcı olur. Yalnız olmayı yeğliyorum. Nasıl isterseniz... Ama en azından bu şekilde gitmeyin. Şimdi ortak olduğumuz bunca şeyden sonra, bir zamanlar kardeşliğe içmiş olduğumuzu hatırlıyor musunuz? Şimdi benimle konuşurken biraz daha rahat olamaz mısınız? Evet, elbette. Sen ve kardeşlik bugünden itibaren diye içtenlikle ve ciddiyetle karşılık verdi. Bunu unutmayacağım. Bunu sağlam bir sözleşme olarak kabul ediyorum.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 Fakat eskiden bir kadınla zihinsel anlamda bu denli bütünleşebileceğini hiç aklına getirmemiş olduğunu söylüyor şimdi. Ve bunu sezmiş olsaymış bile beni en başından beri yine aynı talepkarlıkla severmiş. Şimdiki gibi yani zamanım ve düşüncelerim üzerinde taleplerde bulunarak. Max Burner bunun üzerine sustu ve sessizce düşüncelerine daldı.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 Ve bu arada kaldırımda ayaklarının altında kalan kumları ve karları inceledi. Fenya'nın gözdesi bugün onu biraz zora sokmuştu. Fenya, Max'e dakikalarca sürmüş gibi gelen bir sessizlikten sonra mektubu okuyup bitirip cebine koyduğunda genç adam kızın yüzüne dikkatle baktı. Yüzünün ifadesi tümüyle değişmişti. Bir dehşet ifadesine dönüşmüştü. Kızın rengi solmuş, dudakları gerilmiş Halit tavrı asabileşmişti. Bakışları şaşkınlığını belli eden bir çabayla yere çevrilmişti. Hen ya dedim Max sesini hafifçe yükselterek. Neyin var senin? Ne oldu böyle? Mektupta kötü bir şeyler mi yazıyordu? Öldü mü yoksa ya da sadakatsizlik mi yaptı? Diye hızla aklından geçti genç adamın ve bu arada kendi duygularını tam olarak netleştiremedi. Hayır hayır diye telaşla karşı çıktı kız.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 Hele bu her zaman için geçerliyse. Hastalıklar, kaygılar veya başka nahoş şeyler söz konusu olduğunda bile. İşte o zaman gerçekten de sahici bir yaşam dilimini birlikte geçirmiş olursun. Ve aşk da tam bunu gereksinir işte. Tek gereksinime haz değildir herhalde. Ah hayır asla. Aşkın evliliğe eğilimi var adeta. Kenya başını biraz yana eğmiş, büyük bir dikkatle dinliyordu. Bu haliyle. Ve öpecekmiş gibi hafifçe aralanmış dudaklarıyla son derece sevimli görünüyordu. Sanki son derece şaşılası bir haber almış gibiydi. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? diye sordu kuşkulu ve meraklı bir ifadeyle. Yani bütün ciddiyetin de mi demek istedim? Az önce söylediklerini hiç o şekilde hissettiğin oldu mu? Tam öyle. Ben mi? Ee, kendim öyle hissetmedim ama başkalarından duydum diye biraz cılız bir sesle karşılık verdi Max Werner. Kız düş kırıklığıyla başını iyiydi. ''Başkalarından duydun demek'' diye tekrarladı. Max Werner kızın haline üzülmüştü. Fenya'nın duyduğu çaresizlikle onun yarı alaycı sözlerinden bir tür yardım umduğu anlaşılıyordu. Onlar dosttular sonuçta. Fenya'yı tekrar sakinleşmiş ve neşeli görmeyi yürekten istedi. ''Ama Peniçka'' dedi. Benim düşündüklerim neyi değiştirir ki? Ben bu alanda örnek olabilir miyim hiç? Hayır değil mi? Ayrıca herhangi bir erkek de olamaz. Sonuçta siz kadınlar çok farklı hissediyorsunuz. Daha duyarlı, daha derin. Bunları inanarak söylüyorum. Aslında siz kadınlar süreklilik ve tam bir aidiyet istiyorsunuz. İnan bana. Bunları beni seven kadınlardan biliyorum Fenya. Çünkü aslında bunu istiyor olmasaydı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 şiddetli bir tartışma sona ermiş gibi geldi. Az önce birlikte durmuş oldukları geniş yan sokak birden karlar altında uyuyan bir alem gibi sessizliğe, ölüm sessizliğine bürünüverdi. Ve son derece şaşırtıcı bir biçimde yolda oradan oraya kayan çocukların tiz sesleri şimdi karın derinliklerinden tekrar yükseliverdi ve Feniçka'nın ardından yankılandı. Max Werner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 daha derinden titretiyordu. Kendisinin Imgard için başından beri şu an bir erkeğin Fenya için taşıyabileceği anlamdan çok daha fazlasını ifade etme talihine sahip olduğunu düşündü. Max Werner, Imgard için aynı zamanda tutucu aile çevresinin içinde yegane canlandırıcı ruhsal unsurdu. Max Werner, İmgard aşkın ve duyguların yanı sıra zihinsel gereksinimler de uyandırmış,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 Öylesine pırıltılı bakışlarla söz etti ki bu durumda benim, benim utanç duyuyor olmamı nasıl engelleyebilirsin? Son sözcükleri zorlukla anlaşılacak şekilde ağzında geveleyerek divandan fırlayıp kalktı. Huzur mu? Evet öyle bir şeydi. Öylesine rahat, huzurlu bir dinginlikti ki. Fakat gözüm açıldığından beri neyin ne olduğunu net olarak gördüğümden beri fark ettim ki hayır buna katlanamıyorum.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 ''Tanrım Fenüçka seni rahatsız etmek istememiştim. Başka zaman gelirim. Gidiyorum o halde.'' ''Hayır hayır gitmem mümkün değil şimdi.'' diyerek dönüp gitmeye davranan erkeği kolundan yakaladı. ''Anlasana o az sonra burada olacak. Birazdan içeri girecek.'' Ee, ne olmuş?'' ''Eğer seni ev sahibesinin gözü önünde geri çevirirsem onu da kabul edemem.'' Max bir şeyler söylemeye çalışırken aşağıda bir kapı açıldı.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 Gözlerini kıza dikti. Bugün çok kararlı bir hali vardı. Özgür kalmak için. Kapanak kaptırdığı pençesini kendi koparan tilkiyi hatırlatıyordu genç adama. Kenya birdenbire Max'in varlığının ona yardımcı olabileceğini mi fark etmişti? Yani sadece üçüncü bir kişinin duyabileceği şeyler konuşarak ağzından tekrar benimle kal, benimle kal gibi sözcüklerin dökülmesini mi engellemek istemişti?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 Ve Max'in bütün sinirlerini titreten bir ifadeyle sözlerine ekledi. Sana teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Bir sandalye yerinden oynadı. Başka hiçbir ses duyulmadı. Sadece giderek yükselen ve küçük odayı övgü dolu, kutsal bir ilahiyle doldurmaya başlayan çan sesleri. Sana teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. ya o anda ondan sonsuza değin ayrılmıştı. Kendi kendiyle düştüğü katlanılmaz bir çelişkiden kurtulmuştu fakat ona teşekkür ediyordu. Çok farklı bir varoluş biçimine geri dönme kararlılığıyla ondan kopuyor fakat ona teşekkür ediyordu. Peki ileride yaşamının son günlerinde bile onu hatırladığında bütün ikilemlerinin ötesinde yine aynı şeyleri düşünecekti. Sana teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Yan odada